Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba Bir Dünya Mirası Adalar'da programındayız Ben Derya Tolgay Merhaba, ben Asu Aksoy. Teknik Masa'da Selahattin. Ve destekçimiz Hayati İnanç'a da çok teşekkür ediyoruz. Bugün 1 Mayıs. Öncelikle işçi ve emekçiler tarafından tüm dünyada kutlanan birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü bahar ve işçi bayramı hepimize kutlu olsun evet. diyoruz. Ve bu konuda da aslında ilgili bir konuyu bugün konuşacağız belki. Değil mi nismeden? Evet, Adalar'da geçtiğimiz hafta 23 Nisan yoğunluğu. Yaşadık insanlar gerçekten akın ettiler her sene olduğu gibi ve e, haliyle e, bazı olaylar da yaşandı bu yoğunluktan dolayı basına da e, çokça yansıdı malumunuz tabi atlar faytonlar e, basında en çok yer alan konu e, şimdi adalarda en çok konuşulan konu nedir diye sorduğumuza da büyük çoğunluk. Fayton diyor esasında. Adalara gelen hani turistlere özellikle de sorulduğunda hepsi öncelikle fayton için geldiklerini belirtiyorlar. Ee, özetle bu fayton işi epey önemli ee, ve aynı zamanda da sorun. Ee, bir de o, ortalıkta çok bir bilgi e, yani dolaşıyor böyle doğru yanlış. Tabii biz de e, geçenlerde e, Asu'yla dedik ki e, bu konuyu en iyi kim bilebilir? E, adalara yani bu e, bu basında da çok yanlış bilgiler olunca doğrusunu kimden öğreniriz dedik ve geçen gün bir ay önce yeni seçilen Faytoncular Birliği Başkanı'nı ziyaret edelim diye karar verdik. Ondan böyle ön konuşmamızda da bize bu bilgilerin yani rakamların daha doğrusu, şeyden elde edileceğini söyledi. Adalar Kaymakamlığına bağlı Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alacağını ve bugün de işte birazdan ona bağlanacağız. Bu veriler üzerinden daha sağlıklı bilgiler konuşacağız. Şimdi bugün normalde gelecektik kendisi ama sabah aniden Ankara'ya gitmesi gerekmiş. Bakalım bize bağlanabildi mi? Evet, Hıdır Bey'le görüşeceğiz. Evet. Hıdır Bey hattı mısınız? Evet efendim. Hah, merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. E, Hıdır Bey 41 e, Yıldır Adada yaşıyorsunuz ve bir ay önce de e, bu şey e, seçildiniz. Önce tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Faytoncular Esnaf Odası, değil mi? İstanbul'da e, daha uzun bir ismi var. ve Motorsuz Taşıt Vasıtaları Odası. <gülüyor> evet. Evet. Ş şimdi evet. programa 23 Nisan'la girdik. Ee, biliyorsunuz 23 Nisan'da işte bir at yere yığıldı, fotoğraflar e, yayınlandı. Ve e, tabii yani o sahne bizim gözümüzün önüne e, daha önce de yaşanmış, e, görmüş olduğumuz görüntüleri getirdi. İşte yağ sıcağı, atlar, yaralanan, yere yığılan atlar. Aslında bu bir kere 23 Nisan'daki bu at neydi bu olan olay? E, yani at... Öldü mü yaralan? Ne oldu? Bir oradan evet. başlayalım belki de. Peki. peki. E, e, bugün 1 Mayıs e, ben de tüm e, işçi, emekçilerin e, bahar bayramını kutluyorum. E, ama e, sizin de söylediğiniz gibi şimdi at, bayılanlar e, ayılanlar falan deyince çok çoğul konuştunuz. E, sadece bir tane akımı sizin de sordunuz o at. E, epilepsi hastası olduğunu tespit ettik. Bir tane atımız bayıldı ve at gayet sağlıklı şu an yaşıyor, ölmedi. Evet. Yani bu bir tabii ki adalarda e, programa girerken de bir emekçi olarak e, atlar da bir emekçi. Bugün emekçilerin bayramı. E, öyle bir evet. giriş yaptık aslında. Atları da kutlamak <gülüyor> istiyoruz o anlamda. Evet biliyorsunuz e, yani faytonlar e, insanlar faytonlara binmek istiyorlar. Atların çektiği faytonlar adalara çok has bir kültür. Eski bir kültür. Fakat öbür taraftan da böyle bir e, sorun var açıkçası. Atlara nasıl davranılıyor? Atlar ne tür ça e, koşullarda çalıştırılıyor? E, i̇şte mesela biliyorsunuz faytona binme atlar ölüyor diye bir ...kampanya var, bunu imzalamış 300 bini aşkın insan var. Yani atların iyi çalıştırılmadığına dair, atların aslında bu şekilde çalışıp çalışmamasına dair... ...bir şey var, büyük bir soru işareti var, memnuniyetsizlik var, kampanyalar var. Mesela diyor ki bu kampanya yılda 400 at ölüyor diyor. Kazalar ve kışın bakımsızlık, hastalık bunların toplamından... Şimdi bu rakam mesela acayip yüksek bir rakam. Bu doğru bir rakam mı? Çünkü belediye de bunu söylüyor. İşte <gülüyor> okuduğunuz zaman hep bu rakam karşınıza çıkıyor. Evet. Bu rakamlar doğru rakamlar değil. Bu haberler baştan sona asparagas haberler. Ben e, doğru verilerin İlce Tarım Müdürlüğü'nde alınacağını söylemiştim daha önce. Hı hı. Şimdi o veriler e, benim önümde var. Aldım resmi veriler benim önümde Çok şu güzel. an yani size bağlanacağım diye 3 ee, yıl içerisinde e, 400 atımız eksilmiş adalarda hı. bunun 200 tanesi e, e, malum yaz sezonu olduğu için adalarda iş yolunu yaz sezonu olduğu için e, baharda adaya geliyorlar çalışıyorlar ve sonbaharda Kasım ayılarında falan tekrar memleketlerine geri dönüyor. Bunun bir kısmı İzmit'e bir kısmı Bursa'ya, bir kısmı Sivas'a, bir kısmı e, Urfa'ya geri dönüyor. Yani şimdi e, 200 geriye kaldı 200. Hmm. O 200'ün de bir e, 100 tanesi filan e, işte e, GB oluyor, doğum yapıyor, yaşlanıyor, koşulmuyor. 100 tane at kalıyor. Bu 100 tane atta bir 4-3 yıl içinde kaybedilen sayısı, yani ölmüş sayısı bunların da bir kısmı zaten doğal ölümler. Yaşlanıyor, bir müddet sonra ömrü doluyor ve bitiyor. Dolayısıyla iddia edildiği gibi o belediyenin verilerinin de doğru olmadığını bilinçli bir şekilde yani belgeli bir şekilde iddia ediyorum ki doğru değil yılda. Şimdi tam o anlayamadım kadını, Hıdır Bey. Bir daha şey yapalım. Yıllı, siz dediniz ki 3 yıl içinde 400 ad ne olmuş dediniz? Azalmış adalarımızda. Azalmış. Evet bu azalmalar bu azalmaların, dört yüz azalan atın iki yüz tanesi geri dönmüş. Hani geri dönüyor memleketlerine. İnsanlar yaz sezonunda geliyor. Kasım ayında geri dönüyor. memleketlerinde bakıyorlar. Yazın tekrar geliyorlar hmm. çalışmaya. Geri kalan iki yüz? Geri kalan iki de bir yüz tanesi zaten şey oluyor. Hani doğum yapan, taylı at, GB at falan koşulmadığı için işte ormanda veya ahırda koşulmuyor. Yani şeyde kalmış. Yüz tane atın <gülüyor> bir bölümü doğal ölümlerle gerçekleşmiş hayvan yaşlanmış ölmüş hayvan işte bir neticesinde bir canlının bir ömrü var ömrünü doldurmuş ölmüş yani o belediyenin e, ve bele o bilgilerle beraber e, milliette yazılan işte 600 700 atın yılda öldüğü iddiası e, hiç doğru bir hesap değil e, doğru bir iddia değil tamamen asparagas bir haber pardon toplam kaç tane atdan bahsediyoruz bu ölümü 400 diyorsak ya 1400 400 bin400 at bin yani olması gereken bin400 şu anda bin evet. tanesi var bin üç tane atımız var adalarda kayıt altında ilçe tarıma kayıtlı hepsinin çipi takılı hı hı. resmi verilerden bahsediyorum ben öyle evet. asparadan şeyler anlatmıyorum <gülüyor> Evet şeyle aynı gazete haberinde bir yılda 700 tane atın öldüğünü iddia edenlere şunu sormak istiyorum ya adaların tamamında üç adada e, 1400 atla zaman zaman 1200 atla dönen bu fayton sektörü nasıl oluyor da bir yılda 700 tane atı öldüğünde ayakta kalabiliyor? Böyle bir matematik olabilir mi? Şimdi o e, şuna da şöyle Ama bir, bazı faytonlar şu anda çalışamıyor değil mi? Çünkü aslında Yeterli çünkü her bir faytona Yaklaşık 4 tane at bağlanır 6 bağlandı. tane 6 tane, tane. 6 tane de biz çalışıyoruz Evet 6 tane de çalışıyoruz ee, Bir de şöyle bir şey var Elbette e, atların Koşullarını e, tartışabilir insanlar evet. Çalışma saatlerini tartışabilir insanlar e, Bunları hep beraber otururuz, konuşuruz Neler yapılabilir tartışırız Ama o adalarda faytona binme Atlar ölüyor Bu nedenle imza kampanyasını başlatanlara şunu sormamız gerekmez mi? Ya aynı şey hipodrumların tamamında yapılıyor. O zaman şunu yapalım hep beraber, biz de katkı sunalım. Ülkenin her yerinde e, at paytona koşulmasın, tarımda kullanılmasın, işte, e, jockey kulüplerinde kullanılmasın, hipodrumlarda koşturulmasın, bunları doğal Ama bu ortama yani bırakalım. Bu pek olanaklı bir şey değil. Hıldır Bey, bu argüman aslında bu değil. Argüman şöyle bir şey. Şimdi adalarda son ...beş senedir acayip yükselen bir turist e, talebi var. E, bu turizm, artan turizm aslında fayton için artan bir talep demek. Yani evet. aslında faytonculukla daha fazla para kazanmanın imkanı, şartları ortaya çıktı. Şimdi e, bu durumda e, biz bunları, biz de adada bunları yaşadık. Ada Atların daha hızlı çalıştırılması bir işte bir buçuk saat gibi süren bir büyük turu daha kısa zamanda yapmaya çalışmak e, atları işte birbirini geçmeye e, zorlamak e, bu sahneleri gördük şey ada so büyük ada sokaklarında yani talep yüksek olunca bu talebi değerlendirmek üzere değil mi daha fazla para kazanmak için atları daha fazla çalıştırmak aşırı çalıştırmak e, onlara belki dinlenme saatini kısmak ...gibi ortada bir ekonomik bir durum var. Şimdi bu durum karşısında ne yapılabilir? Yani biz spesifik bir e, şeyden bahsediyoruz. Ekonomik bir ranttan bahsediyoruz aslında. Burada bir gelir var. Bu gelirin arttırılması... ...atlar aşırı çalıştırılarak böyle bir e, talep ortaya çıkıyor. Şimdi bunun nasıl... Şimdi görüntü... Bakın dediğiniz doğru. Görüntü öyle. Yani burada çok e, turist yo yoğunluğu var... Ee, işte çok talep var. Dolayısıyla atlar çok çalıştırılıyor gibi. Evet. Ama aslında şudur işin özü. Daha önce e, turist az geldiği zamanlar faytona dört at koşuluyordu. Sabahleyin koşuyordu. İkiye üçe kadar çalışıyordu. İki de atlarını değiştiriyordu. Başka bir at koşuyordu. Ondan da akşam saatlerine kadar çalışıyordu. Şimdi talep çok olduğu için günde altı tane at koşuyor vatandaşlarımız. Ben de ama bu denetleniyor nedenle... mu mesela? bu Tabii, denet... ki, tabii, ki, tabii ki. Her paytoncu bakın şunu hiç kimse gözde kaçırmamalı. Paytoncunun tek sermayesi elindeki atıdır. Bir atını günde olması gerektiğinden fazla çalıştırırsa bir çift atını öldürür. Öldürürse de 8-10 bin lira bir mahliyet gelir ona. Peki günde 500 lira kazanmak yerine on bin lirayı kaybetmeyi kim tercih eder? Hı. Bu doğru değil. Paytoncu kendi kendine denetler. Aynı zamanda da Bizim denetim kurulu üyelerimiz var. Ayrıca sadece bu işi denetlesin diye görevli arkadaşlarımız var. O 20 kişilik bir kadroyuz biz. 20 kişinin kadrosu 10 kişi sadece bu işleri denetliyor. Ben de o nedenle bugün Ankara'dayım. Daha önce siz de biliyorsunuz adada yapılan Ruam taramalarında Ruamlı at çıkınca onlar bakanlığın kararıyla telef ediliyordu. Bu sene yapılan son sağlık taramalarında hiç hastalıklı at çıkmadı. Ama henüz adalarda karantinaya katmadı at girişi gelmiyor. Evet. Biz de onu ya yani hiç yani atımız... At girişi yok şu anda. Şu anda yok. Ölen Tabii. atın hiçbirinin yerine yenisini yenisi At getiremiyoruz. Evet. O nedenle iş yoğunluğu da var. Biz de bakanlıkta izin alalım. Dışarıdan at getirelim ki her paytona 6 tane at koşabilelim. Mevcut atlarımız daha fazla hırpalanmasın. Kaç tane at getirmeniz gerekiyor bu her yani, paytona 6 bağlamak için? Mevcut atlarımız da var ha. ama 400 tane eksik atımız var. 400 eksik at. Evet, 3 evet. e, adaya. Hı hı, evet. Onun için buradayım bugün. Evet, yani bu Ruham yani meselesi de... Evet, Ruham da biliyorsunuz e, bundan işte 4 ay önce miydi? E, Ruham'dan atlar ölüyor, Ruham'ların denetimi iyi yapılmıyor e, diye değil mi? Şimdi o konuda da bir aslında bilgi eksikliğimiz var. Ad, hakikaten ruamlı at geldiğinde ne oluyor? Veteriner var mı ee, bu konuyu ilgili? Yani. Var tabii. Var İlçe tarım. İlçe tarımın kayıtları ortada. Yani bu sene yapılan sağlık taramasında hiç bir tane ruamlı at çıkmadı. Hı hı. O nedenle talep ediyoruz. Hastalıklı atımız yok. Bundan sonra ilçeye giriş yapacak atların tamamı ilçe sağlık müdürlüğü yani ilçe tarım müdürlüğünün veterinerleri tarafında kontrollü bir şekilde ilçeye giriş yapacaklar zaten. Peki bu kontrollü giriş hep yapılıyor muydu yoksa bu şimdi yeni bir uygulama olacak? Şöyle bir şey biz şimdi ilçede yeni uygulayacağız. Ama zaten başka bir ilden at getirdiğiniz zaman o ilin ilçe tarımında atların sağlık taramaları yapılır. Ondan sonra menşe kağıdı ve SEF kağıdı verilir. Öyle çıkabilirler zaten. Hı hı. Ama yani adaya da geldiğinde biliyoruz ki ruam hastalığı tespit edilmiş geçmişte. Değil mi? Tabii geç, geçmişte edilmiş, evet ama bu sene hiç çıkmadı. Tesildi. Evet. Şimdi Ruam'ın yanı sıra yani mesela şöyle istatistikler e, var. İşte diyor ki no, normalde bir atın e, ömrü çalışma ömrü 25 yıldır. Ya da yaşama yılı tam 20 e, yıl ama e, 20-25 yıl 2 yıl dayanıyor bu atlar. Çünkü çok aşırı çalıştırılıyorlar. İyi bakımları yapılmıyor. Ee, evet. Böyle bir e, 3-4 yıl içinde ölüyor evet, diye. Yani bir, dayanamıyor atlar. Yani, basında çıkan şeyler bu. 600-700 evet. atın ö, öldüğünün yanında bir de 20 yılda ö, çalışan atların 3-4 yıl içerisinde ölüyor. Yani evet. 20 yıllık ö, ömrünü sanki 3-4 yılda gibi e, Ölüyormuş gibi de bir bilgiler var. Şey nedir yani bir atın böyle bir yok, yok. düzgün yok, çalışma hep, durumunda. Hepsi bilgi Hepsi bilgi kirliliği. Bakın bir at zaten 4 yaşını doldurduktan sonra paytına koşulur. Hı -hı. 4 yaşını doldurmayan at henüz pay sayılır ve onda verim alınmaz. O koşulmaz zaten. Hı -hı. 4 yaşını doldurduktan bizim şu an meydanımızda 15 yaşında atlar var. 20 yaşında atlar var. 8 yaşında 10 yaşında atlarımız var. O bilgi kirliliği doğru değil o. Kaç yani, yaşında ölür bir at? Yani evet. 15 yaşında ölür, 18 yaşında ölür, 20 yaşında Genel ölür. Evet. Peki e, şunu sormak istiyorum. Yani bu kadar e, farklı rakamlar, sizin alıp verdiğiniz rakamlar ve basında çıkan rakamlar yani iddia edilen şeyler birbirinden e, oldukça farklı. Çok farklı. Bu, bu, bu, bunun e, nedeniyle ilgili herhangi bir düşünceniz var mı? Var bu... yani nedeni e, birileri bir egemen güç kim bilmiyorum ama birileri Adada Python'un kalkmasını istiyor. Onlar da adanın gerçeğini bilmeyenler. Adalar Python'la beraber olursa bir anlam ifade eder. Aksi halde Pythonsuz bir adanın hiçbir esprisi yok. Yani siz de adada yaşıyorsunuz. Ee, birileri adaya gelse ya ben işte o gün ATV gelmişti soruyor sokakta insanlara her 10 kişiden 8'i ben adalara Python için geliyorum diyor. Ee, onun için bir tarihi değeri olan işte insanların turistlerin yabancı misafirlerimizin gezebileceği de bir yer yok yani Topkapı Sarayı Dolma Bahçesi Ayasofya'sı yere Batan Sancı Kapalı Çarşısı Pierlotisi vesaire Sultan Sultanahmet'in şunu bunu gezmek isteyen herkes İstanbul'da geziyor zaten insanları adaya getiren ekonomik sosyal ve kültürel manada hem adalarımıza hem ülkemize hem İstanbul'umuza katkı sunan tek Hı -hı. faktör ben bekliyorum. şunu bekliyorum Hı -hı. aslında bu atların koşullarını, çalışma şartlarını nasıl iyileştirebiliriz? Evet, Bunu tartışmalıyız. Bir de, bir de, yani de buna, pardon, şunu da eklemek gerekiyor. Yani unutmayalım. Bir de görünmeyen e, arkada e, seyisler var. E, yan Kahlyalar sektörde var. kahyalar var. Sürcüler. Ve bunların yaşam koşullarının e, hiç da. iyi olmadığını, insani e, boyutlarda olmadığını biliyoruz. Bu, işte bunu tartışabiliriz. Bu, bu, bunu lütfen biraz açalım. Bu, bu çünkü tartışa, çok çok önemli. Evet. Bunu hiç kimse görmüyor. Orada evet. görülen bir e, atın e, saran öbeti geçirmesi vesaire ölümünde e, acayip bir tepki doğuyor. Yani o gün mesela 23 Nisan'da. Size sorduk öğrendik kaç 30 tane bisiklet kazası olmuştu evet. Kartal evet. Devlet Hastanesindeki kayıtlardan yani evet. insan ölümleri de oluyor fakat bu at hassasiyeti yani çok güzel harika bir şey. Fakat neden bu kadar şey yani fayton üzerinden yapılıyor da mesela genel ulaşımın çok sağlıklı, insani, medeni bunların içerisinde atları, faytonlarda da Katarcasına bir planlama yapılmıyor. Sadece bunun evet. üzerinden yapılıyor. Evet işte bunu tartışmalıyız. Şimdi bakın bugün 1 bir, bir Mayıs işçi bayramı, emekçi bayramı. Şimdi bizim oradaki arkadaşlarımızın yani seyir olarak çalışan arkadaşlarımızın büyük bölümünün yüzünü yıkamasına su yok. Bu koşullarda çalışıp çoluk çocuk besleyip çocuk okutan arkadaşlarımız var. Ee, yolları çamur içerisinde. Ee, Aya Nikola denen bir yer var. Derme çatma barakalarda hem kendileri hem atlarına bak bakmaya çalışıyorlar. Ee, affedersiniz tuvalet ihtiyaçlarını giderecek yerleri yok. Peki bu insanlar bu işi yapmasa istikdam yok. Devletin bunlara vereceği bir iş yok. İş vermiyor. Peki çalışmasa aç kalacak, şurka okutamayacak, evine ekmek parası götüremeyecek, kirasını ödeyemeyecek vesaire. Yani sosyal yaşamı sürdüremiyor. Çalışsa koşullar böyle bu son derece kötü koşullarda. Bunu tartışmalıyız. işte devleti yönetenler, büyükşehir ilçe belediyesi, il özel idaresi, İSPARK her neyse biz bir araya gelip bu şartları nasıl daha iyileştirebiliriz? Evet, Bey, bunun için abiler, maalesef bunu programımızın yapmadılar. sonuna geliyoruz. Çok vaktimiz kalmadı. Siz yeni seçildiniz. Yani anladığım evet. kadarıyla biraz kendi kendiniz de denetlemeniz gerekiyor. Bu konuda evet, e, kısaca evet. özetler misiniz? Neler yapmak istiyorsunuz bu yoğun bir e, yaz şunu geliyor. Sonunu yapmak istiyorum. Bunu yapmak istiyorum. Önce şu at sıkıntısını gidermek istiyorum. O nedenle bugün buradayım. Bunun peşinde akabinde hemen e, ilçe tarım, il tarım onlar üzerinde ispatla yazışarak büyükşehirli Orman Bakanlığında bizim e, atahırları diye e, tarif ettiğimiz yerin hemen devamında boş bir arazi var, orman arazisi e, içerisinde ama şey e, makilik bir yer. yani böyle çam mam yok boş bir alan oraya e, 8 blok daha ahır yapılmasını istiyoruz yani ahırlarımızın tamamını daha modern daha elektrikli olan suyu olan insanların yaşamını daha kolay sürdürebilecek e, koşulların oluşması noktasında bir takım girişimlerimiz oldu. Bu kısa zamanda bunu sürdürüp bunu devam ettirmek istiyoruz. Evet yani hepsi bir çatı altında toplanırsa o zaman daha düzenli olacağını düşünüyorsunuz galiba Evet mi? daha çok disiplin edilebilir daha çok kolay e, kontrol edilebilir. Daha iyi şartlarda hem evet. atlarımız hem seyircilerimiz hem sürücülerimiz e, hizmet verebilirler. Aslında turizm açısından yani diğer ülkelerde baktığımızda çok bakımlı atlar e, işte güzel faytonlar ee, i̇şte belli bir düzen içinde, bir rutin içinde belli bir rotayı takip etmek. Yani aslında fayton e, bir rehber, bir turizm rehberi gibi başka ülkelerde böyle örnekler görüyoruz. Yani aslında hani niye faytonculuğu korumak istiyoruz? Tam da adaların sizin de söylediğiniz gibi turizmini, değerlerini ne e, erçilik yapabilir faytonlar. Ama işte evet. bunun olabilmesi için de bu sektörün kendi kendini bir kere düzeltmesi gerekiyor. Artı işte sizin de demin söylediğiniz gibi e, bu e, yani her faytoncunun belli bir gelire aslında tamam demesi gerekiyor. Böyle bir geliri arttırmak için koşturma atları ve insanları bu şekilde koşturmaya çalış yani sömürmeye başladığınızda bu iş çökmeye başlıyor o zaman değil mi? Evet. Evet. evet. Şimdi yani dediğiniz gibi bizim kendi kendimizi denetlememiz olanaklı. Bizi denetleyen unsurlar var. Bu da mümkün. Denetlenebilir, denetleyebilirler. Biz de denetliyoruz. Ama o kötü koşulları ortada kaldırmak maalesef odanın yapabileceği bir iş değil. Ee, buna mutlaka e, devletin, bakanlığın, büyükşehirin falan el atması lazım ki o koşullar iyileşsin. Koşullar iyileştikten sonra gerisi teferruat olur. Hepsi halledilebilir şeylerdir bunlar. Mesela biz bu sene paytonlarımızın Büyükada'da 216 paytonumuz şu anda faaliyet gösteriyor. 216'nın neredeyse 200'ünün tamamını yeniledik, temizledik, düzledik. Evet. Yani böyle çok güzel. Evet. Yani ebe birlikte çalışarak aslında bu başarılabilir diyorsunuz. Evet. Evet. Evet. E, peki tekrar görüşmek üzere diyelim çünkü daha konuşacak çok şey var ama maalesef programımız bitti. E, çok teşekkür ediyoruz Hıdır Ünal'da ben e, program çok konularımız, Faytoncular Birliği Başkanı. E, şimdi çok kısacık bir duyuru yapacağız. E, Adalar'da mimari miras ve niteliğinin korunması ve sürdürülmesi için notlar başlığında 5-6 Mayıs'ta Anadolu Kulübü'nde e, Adalar Kent Konseyi'nin bir e, çalıştayı var. Evet, e, siviller Bekliyoruz. ve gönüller aralara çalışıyor. <gülüyor> e, bu arada bize Dünya Mirası Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz görseller içinde. Görüşmek üzere, hoşçakalın adalar hepimizin. Hoşçakalın.